Lokman suresinin 15. ayetinde geçen bana yönelenin yoluna uy cümlesinden hareketle alimlere, mezhep imamlarına tabi ol hükmünü çıkarıyorlar. İlmine ve samimiyetine güvendiğimiz alimlerimizin bizim hayatımızdaki yeri ne olmalıdır? Ya şimdi az önce bir şey anlattım siz bunu doğrusunu öğreninceye kadar doğru olduğunu yaptığına inandığınız kişilere tabii ki uyarsınız. Biz şu anda yine aynısını yapıyoruz. Yani Yanlışlar ortaya çıkıncaya kadar yine o mezheplerden birisinin doğru olduğu kanaatine vardığımız görüşüne uy uyuyoruz. Başka da çare yok. Yani sizin e, niyetin diyorsunuz ki bu şahıs Kur'an'a aykırı bir şey yapmaz. Öyle bir kanaatle gidiyorsunuz. Ama yanlışlığı ortaya çıktığı zaman hala onun arkasından giderseniz, işte suç orada ortaya çıkar.